yani insanlığımızla Müslümanlığımız ne kadar birbirini ilgilendiriyor? Ne kadar birbirinden ayrışıyor? Ayrışıyor mu? Ee, yani insan Müslüman olup mesela insanlık değerleri diye bilinen bir takım şeylerden daha ayrı olabilir mi? Ayrı bir kişilik sahibi olabilir mi? Kimi Müslümanlarda görülen bir takım erdem azlığı, ahlak zaafı e, kabul edilebilir bir şey midir? Çünkü zaman zaman bu tür konularda hani tebliğ de bağlantılı olarak insanların e, yani e, bir tür negatif e, tesirler de uyandırıyor. Müslümanlarda görülen bir takım zaaflar diyeyim tepkiler de doğuruyor. İslamla mesafeli şeyler oluşuyor. Yani sizin de bu konuyu çok önemsediğinizi biliyorum. Hani bir ara e, Müslümanlığımız insanlığımız kadardır gibi. Yani bu cümle etrafında bu cümleyi açan, böyle bir cümle sarf etmeye neyi sebep oluyor? Siz de böyle bir problem ...görüyor olmalısınız... ...diye düşünüyorum... ...yani... E, böyle hem, bir problem görmemek mümkün, mümkün mü? mü? Hem Müslüman olup hem de bir takım... ...zaaflar... E, ...yaşıyor olmak... E, hmm. ...evet böyle bir çerçeve... ...koymuş oldum... Buyurun söz sizin hocam... Bismillahirrahmanirrahim... <gülüyor> ...kesin olarak... ...konuşacağımız bir... ...cümle var... ...İslam insan dini... Evet. İnsanların dini. Müslüman insandır. Bu sebeple Cebrail Aleyhisselam Müslüman diye bir şey yok mesela. Evet. Bunlar ee, ayrı kategori. Ya yani Mikail Aleyhisselam Müslüman oldu duyduk mu hiç? Yani melek dini değil. Değil. Şey. Evet. Yani o insanın üstündeki alemin dini değil. Evet. İnsan ve insan gibi bir mahluk olan cin. Evet. Allah'ın dinine bunlar mükellef. Evet. Insandan aşağı düşen e, mesela hayvanlar da Müslüman değil. Evet. Mesela e, Efendimiz'in devesi aleyhissalatü vesselam kusua evet. Müslüman oldu diye bir şey yok. Yok. Evet. yok. E, Kabe de Müslüman değil. Taş çünkü. Evet. Mescid-i Aksa Müslüman değil. Müslümanların Mescid-i Aksası. Evet. Yani bir şey hiç tereddütsüz konuşulacak. O da nedir? İslamiyet insan içindir. Yani insan diye bir varlık var. Ba Allah yaratmış bu varlığı ve buna din olarak İslam'ı seçmiş. Yani İslam'ı insan yaşasın istemiş Allahu Teala. Melekler de ona ibadet ediyorlar, kulluk ediyorlar. Ama onlar kendi çaplarındaki bir ayar üzerinden yapıyorlar bunu diyelim. Binan Ali İslam'ı Allah tanıtırken bize peygamberinin lisanından fıtrat dinidir diyor. Evet. Ne demek fıtrat, fıtrat? Ne demek? Yaratılışa uygun doğal evet. bir din demek. Evet. Ee, İslam yani İslam'ın fıtratıyla yaratılış ölçüleriyle İslam birebir yani uyum arz ediyor. Yani insan da İslam için oluyor. Evet. İslam insan için, insan da İslam için var. Evet. Bunlar birbirlerine uyum sağlarlar. Hayali bir din değil dilimiz. Afaki böyle yaşanmaz bir çapta değil. Yani bir insan kapasitesine uyumlu dinimiz var. Allah'ın evet. bütün teklifleri, emirleri insan kapasitesiyle ilgili. Yani böyle hani silah zoruyla uygulanacak değil. İnsan... Hiçbir şey yok. Evet. Doğal bir çocuk fıtratı üzere bırakılsa, şirk onu etkilemese, çevre etkilemese, hadis-i şerifte buyurulduğu gibi anası babası etkilemese, o doğallığı ile gider İslam'a oturur. Evet. Çünkü yaratılışı tam İslam'la tıpa tıp deniyor ya. Evet. Yani tencere ve kapağı gibi bu. Evet. Gelir bunu bulur. Ne Yani insanı Allah yarattı, İslam'ı Allah belirledi. Celleci. Aynen Celleci, öyle. Yani. Yaratırken de ileride e, rastlaştılar şeklinde değil. Yaratırken de ikisi birbirine uyumlu olacak tarzda yarattığını söylüyor. Evet, evet. Fıtrat dini olmak bu manadan geliyor. Şimdi burada eğer İslam insanla bu kadar uyumluysa, insanın İslam'la buluşup iyi bir Müslüman... ...olmasını engelleyen şeylerden biri... ...kaybettiği insanlığıdır. Yani insanlıkla kaybettikçe... ...Müslümanlıkla da arası açılıyor. Bulsan da Müslümanlığı uymuyor sana bu sefer. Evet. Çünkü İslam bir şey kaybetmiyor. Evet. İndiği günkü berraklığı ve tazeliğiyle... ...namazından faiz esana... ...orucundan yalanı haram etmesine kadar... ...her şeyiyle... İslam ilk günkü gibidir, evet. değil mi? Evet. Buna bir sıkıntı yok. Tabii. Ama insan ilk günkü gibi duramıyor. Beşerî sistemler. İnsan değişebilir. İnsan değiş. aynı zamanda. Değişince İslam davetiyle karşılaştığında insan aval aval bakıyor bu ne diyor? Niye aval aval bakıyor? Manevi kimliği öldürülmüş, maddeleşmiş bir insan Avrupa'da gibi olduğu için, sadece para düşünen. Sadece toprağın üst yapısını düşünen beton hayat yaşamak isteyen bir insana İslam'ı getirdiğinizde bu ne biçim din diyor evet. Buna ne gerek var diyor Çünkü insanlığından <gülüyor> çok şey kaybetmiş evet. merhametinden çok şey kaybetmiş Yalan söylemekte sakınca görmez hale gelmiş Dolayısıyla bizim kaybettiğimiz insanlık namına ne varsa İçimizdeki merhametten duygusallıktan vesaireye kadar ne varsa bu kaybettiğimiz her şey İslam'la aramıza girmiş bir mesafe demektir. Bunu lütfen kafir oldu ilk merhameti kaybeden şeklinde anlamayalım çok kaba bir anlayış bu. Evet. Çünkü bir bütünüyle kaybetmek var evet. bir de mesafe olması meselesi var. Mesela yüzde yüz insanlığını kaybedenden Müslüman olmaz diyebilirim ben. İnsan değil ki Müslüman olsun. Evet. Ama yüzde on kaybeden birisi de arasına yüzde on gibi bir mesafe koymuştur deriz. Daha bunu ileri götürmeye gerek yok. Bu bir kafirlik manasına değil. değil evet. Kalite kaybı. Evet. Orijinallikten uzak durma anlamında bir kayıp bu. Bugün insanlık bütün dünya olarak bir savaşta iki milyon, üç milyon insan öldürmekte sakınca görmeyen bir yapıda. Evet. Yani birinci ikinci Dünya Savaşından sonra sadece şehirler yerle bir olmadı. Şey diyor cinayet yüzyılı diyor. ...20. yüzyıl için bir az bile demiş. Evet cinayet. Hem de diyor ...teammüden izlenen <gülüyor> cinayetlerin yüzyılı Aynen yüzyılı öyle. Diyor. Evet. Yani insanlık bu kadar vahşileşmemişti. Evet. Ve geliştirdiği her şey öbür insanı imha etmek üzerine kurulu. Şimdi mesela bir cep telefonu kullanıyoruz, bir bilgisayar kullanıyoruz. Bu önce savaşlar için keşfedildi. Evet. Kullanıldı kullanıldı. Artık e, vatandaşına verilsin diye getirildi. Yani her şey imha üzerine anti insanlık üzerine ilerliyor. Böyle bir zamanda İslam'ın insanlığın genel dini olmaması kadar tabii bir şey yok. Evet. Yani, i̇nsanlık çünkü insanlıktan uzaklaşıyor. Çünkü insanlığı kaybettik. Evet. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidip bir deveye Müslüman olmayı teklif etmedi hiçbir zaman. Hocam şimdi yani mesela Avrupa örneği verdiniz ya da işte Cihan Savaşları örneği. Hani biraz dışımızdaki dünyayı ben yargılamak İçimize mı? geleceğim ama. Yargılamak i̇çimize mı? geleceğim. Evet. İçimize geleceğim. <gülüyor> evet. Yani İslam'ı genel olarak dışarıda niye duyuramıyoruz? Evet. Niye? Çünkü maddenin işgal ettiği yüreklerde İslam'a yer yok. Evet. Ve İslam ayarlı değil frekansımız farklı. Evet. Yani. İslam insan frekanslı bir din. Evet. Avrupa'da insanlığın görüntüsü var kendisi yok Avrupa medeniyetinde. Olsaydı bugün her sene 2. Dünya Savaşı'nın 1. Dünya Savaşı'nın matemiyle ağlarsızlarlardı. Unutuldu galipler mağluplar dansı yapıyorlar şimdi. Dolayısıyla dünya çapında bir İslam özentisi, İslam'a yaklaşma olmaması normal. Çünkü İslam'dan önce insanlığı kaybettiyiz bu dünya. Bizim içimize gelince biz... Şöyle de bir şey de bahsediliyor hocam. Yani bazı değerler mesela falanca batı ülkesinde daha çok yaşanıyor gibi. İslam'ın da önemsediği bazı değerler. Mesela bir İslam ülkesinde daha az karşılık görüyor. Diyelim ki falanca Batı ülkesinde bütününü söylemiyorum. Yani daha çok karşılık görüyor gibi insana saygı diyelim. Böyle bir takım bunu yani hatta bu Müslümanların insanlık ve İslam arasındaki o e, yeterli uyuma tekabül etmemesi Buralardan yola çıkarak da ifade ediliyor Deniyor ki şöyle bir şey anlatayım Yani bir takım bir liste çıkarılmış Yani insani değerler listesi Bu dünyada hangi ülkelerde var İslam'ın da önemsediği insani değerler Dünyada hangi ülkelerde var bu daha e, Böyle de bir sıralama yapılmış Mesela İslam ülkeleri ilk 10 içinde yer almıyor deniyor. <gülüyor> Böyle bir şey. Acayip bir şey. Yani İslam'ın önemsediği değerler İslam ülkelerinde daha az yaşanıyor. Falanca Batı ülkesinde daha çok yaşanıyor gibi bir takım... Bunu e... gözlerimizde görüyoruz yani. Evet. Bu, i̇ddia etmelerine yok <gülüyor> bunu. Evet. Ama... İşte, ne oluyor yani asıl sorun biraz... Ya bizim insanlığımız neden ee, Müslümanlığın önem verdiği ölçüde oluşmuyor Kayıp, hocam, kaybettiğimiz şeyler neden bir fark var ama mesela onlarda e, iman farkı var <gülüyor> var da hayır şöyle bir şey var trafikte yayaya <gülüyor> yaya saygı yayaya saygı, mesela. Yaya saygı. Evet. gerçekten İslam toplumu denen yerlerde sıfıra yakın bu rakam <gülüyor> evet. sıfıra yakın Batı'da da ayağını kaldırımdan indirdiğinde yaya araba duruyor. duruyor. İster kırmızı ışık olsun, ister beyaz ışık evet. olsun deniyor. Deniyor. Şimdi burada bizde yapılacağı zaman bu yaya'ya saygı eşref-i mahlukat Allah'ın kulu için yapılıyor. Evet. Orada 150 Euro'dan başlayan cezadan dolayı yapılıyor ama. Bu bir insanlık değil bir de para'nın gücü kullanılıyor. Yani evet orada yaya'ya saygı var. Evet çekirdek kabuğunu yere atmıyor vatandaşlar. Ama bu onların hayatlarının kurallarla görüntülenmiş şekilleri. Yani bunu özümseyerek yaptığı bir iş olmadığı için biz İslam da bunu emrediyordu demiyoruz. İslam daha üstün emrediyor. Hiçbir ceza verilmese bile kimse kınamasa bile bir insana saygıdan dolayı e, frene basıp duran şofordur İslam'ın emrettiği şoför. Şöyle bir şey. Yani bu çok tabii üstün bir meziyet. Bu ifade ettiğiniz şey üstün bir meziyet. Ama bizde de uyulmuyor. <gülüyor> bizde İslam var mı ki e, şeriatımızın özü var mı ki bu yani trafikteki evet. kural olsun? Evet. Biz geleceğim şimdi bize ait bölümüne geleceğim evet, ama evet. itirazım ben biraz şey yaptım bir za yok İtirazım şu tarafta yani oradaki de çok yüksek bir insani duygudan dolayı değil euro'nun çok yüksek olmasından <gülüyor> yani 1800 euro aylık alıyor bir adam üç kere yaya e, hakaret etse maaşının dörtte biri e gidecek Evet. E bu bu tabi onun için büyük yani Yakıcı yük... bir şey Orada insan değil saygılı olan euro saygı Bazen bizde de öyle cezalar yükselse trafikte bu kuralsızlık olmaz gibi bazen e, nitekim e, öyle oldu mesela evet. yani e, o mesela konan yerlerde filan evet. e, kurallara uyuluyor. Evet. Otomatik posta ile ceza gelince herkes kurala uyuyor. Evet. Bu değil ama dinimizin emrettiği şey. Evet. Bu değil. Bunu vurgulamak yani. Bunu konuşmuyoruz biz. Evet. Bunu hayvanlara da uygulayabilirsiniz. Yani <gülüyor> hayvanlar da belli bir şekilde terbiye ediliyorlar ve adam gibi laf anlar gibi gidip geliyorlar yani bu. Evet. Hayvana da yapılabilir bir şeyi insana yaptığımız zaman insanlık bir şey kazanmış olmaz. Evet. Çünkü ruhu olmayan evet. iskelet tavırlar bunlar. Evet. Dinimiz ne emrediyor? Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı dizginleyen ve o o kalitede bir Müslümanlık Ashab-ı Kiram'ın İçindeki rikkatin bulunduğu bir Müslümanlık ve insanlıktan konuşuyoruz. Şimdi bize gelince evet. biz derken yani işte bir milyar bir buçuk milyarlık genel e, Müslüman toplumu, Müslüman toplumu kastediyoruz. Mesela e, benim hep böyle içimde bir burukluk olmasına neden olan yıllarca Mekke-i Mükerreme'de kalmıştım. Evet. ...Hacı Efendiler, Umreciler gelirler... Selamün Aleyküm, Aleyküm Selam... ...tanışırlar... Ee, ...sen burada talebe misin? Evet, talebiyim... ...e bu Araplar niye pis bu kadar? Hmm. Hemen... ...Bismillahirrahmanirrahim bundan... ...ya ben Araplardan sorumlu bakan mıyım? Bana ne ya? <gülüyor> Araplar niye pis bu kadar? Evet. İşte İstanbul sokaklarına bak... ...Mubarek Mekke'nin sokaklarına bak... ...gibi evet. tavırlar... Ee, ...bunları... ...böyle... Günah getirmiştim, hmm. günah getirmiştim. Ee, hatta en son yaptığım hacda e, ambulanslara tahsis edilmiş bir yolu işgal edip orada oturup çay içen hacılar hmm. yüzünden geçiken ambulansları görmüştüm. Evet. Yani o ambulanslar e, bir bir tanesinin içine baktın dört beş kişi koymuşlar ambulansa yani böyle balık hasta gibi yani. yapma, hasta koymuşlar. ...o siren sesleri, kulakları çınlatıyor... ...haclar çay içiyor orada... Evet, evet. ...haclar çay içiyor... ...bu beni çok etkilemişti... Ee, ...ben bu sloganı o zaman icat ettim... ...ya 30 senelik slogan bu aklımda... Hangisi? ...insanlık yok ki Müslümanlık... ...haç olsun demiştim... Evet. ...bunlar önce anne rahminden... ...çıkmalıydılar Arafat'tan çıkmadan önce... ...böyle bir şey söylemiştim evet, o zaman... Evet. ...yani nasıl çay içersin... ...sen burada ya, çay yani. içmesen ne olur yani... ...beş dakika sonra çıksan gelip kimse dokunamıyor ihramlı adam. Evet. Mesela Mekke'yi mükerremede tünel faciaları oluyor. O oluyor. Evet. Mesela en sonel hamdüleki iki senedir hamdolsun gelmedi evet. haber. Mina faciaları oluyor. Ya evet. Bunlar evet. insanlık sorunları. İnsanlık evet, sorunları. Evet. Yani şimdi Efendimiz ﷺ asabıyla e, bir gezide iken bir abdest ihtiyacı için Efendimiz biraz uzaklaşıyor. O arada geri geldiğinde bir ağaçta ...bir kuşun çırpındığını görüyor... ...bir güvercin gibi... ...nasıl bir kuşsa kuş çırpınıyor... ...anlıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu kuşun yavruları mı vardı diyor... niye evet ya Resulullah, yavruları vardı diyorlar... ...e nerede bu yavruları diyor... ...aldık biz onları diyor... Eyvah. ...yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...şiddetli tepki gösteriyor... ...çabuk geri getirin yavrularını... ...niye üzdünüz hayvanı diyor... Yeah. ...şimdi bu peygamberin... ...aleyhissalatü vesselam... ...şu merhametine evet. bakıyorsun... E bu merhametiyle dolu bir peygamberin emri olan haccı yapmaya gelen biri ambulansa saygı göstermiyor. Öbür hacı arkadaşına saygı göstermiyor. Hac turistik ve sportif bir faaliyet de olur. Allah'a ulaştıran bir ibadette olur. Evet. Bir defa o elbiseleri çıkarıp güneşin altında elbisesiz durma pozisyonunu anlamlandıramamaktan kaynaklanıyor. Haçtan aldığımız zaman camide de aynı şey geçerli. Şehir temizliğinde de aynı şey geçerli. Biz Avrupalı'dan batıdan e, genel olarak batı diye zikrediyoruz ya batıdan temizlik kültürü alacaksak eğer İslamiyet'i tanımadık bu tencerenin yani, kapağı bize uymuyor. Biz yanmışız demektir. Ya. Yani eğer İslamiyet sadece Kur'an ezberlemekse biz Kur'an'ı yanlış ezberliyoruz o zaman öyle değil. Yani in, önce insanlığımız oturmalı. Bu insanlığa ben bir örnek vereceğim hocam. Lütfen. Yani biraz bunu örneklerle. Hakikaten çünkü Müslümanlığımız, insanlığımız kaderdir diyoruz. İddiayınızın içini, yani bizim hayatımızla örneklememiz lazım. Örnek. Şimdi evet. e, Allahu Teala'ya ibadet, e, iman. Nedir bu dinimizde belli bir şey? Din Allah'a kulluk olmak demek zaten. İman etmeyenin de değeri belli. Evet. Yani e, bulduğunuz yerde sıkıştırın diyor Allah Teala iman etsinlerdi. İnsanlık değeri düşüyor iman etmeyenin. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim apaçık bir şekilde ne emrediyor hocam? Anne ve babanız müşrik ise. Evet. Müşrik kafirden de beter bir şey. Evet. Allah'ın Allah oğlu var kızı var haşa diyen demek yani evet. müşrik çok kötü bir şey. Allah'a iman etmemiş müşrik bir anneniz bile olsa babanız bile olsa evlatlığınızı iyi yapın Allah buyuruyor. Neden? Çünkü bir insanın onun yaratılmasına sebep olan annesini ve babasını ihmal etmesi esasen. Allah'a kulluk da yapamayacağını gösteriyor Yani nankörlüğü anne babasına karşı başlatmış birisi Allahü Teala'ya da nankörlük eder Yani bu bir kişilik meselesi haline gelir İnsani açıda yani evet. insan kendisini doğurandan saygıya başlamadığı sürece Hiçbir şekilde Allahü Teala'nın da rızasını kazanamıyor Açıkça Kur'an-ı Kerim Rabbinizin hükmü çok açıktır ...önce bana kulluk edeceksiniz... ...ananıza babanıza iyi davranacaksınız... Evet. ...ya bundan büyük işaret olur mu... ...Allah'tan sonra melekler... ...kitaplar, peygamberler... ...bunlar hepsi bak geçiliyor... ...anne ve baba deniyor... ...ama kafir, kafir olsun anam baban... İnsanlık başka bir şey çünkü... ...insan olarak bu kapasiteyi... ...yakalamak zorundasın... Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...cihada çıkıyor... ...adam geliyor... Ben de geldim ya Resulullah diyor. Senin anan baban nerede hastaydılar diyor. Ağlıyorlar şimdi diyor. Git güldür onları da öyle gel diyor. Evet. Yani İslam'ın bütününün yüceltil, yüceltilme mücadelesi. O kişiye farzı ayın olmadığı için. Git anneni babanı güldür. Daha mutlu oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlığın olmadığı yerde cihat yok çünkü. Evet. Yani Müslümanlar eğer bayram görüşmesine gidiyorlar arkadaşlarıyla da teşkilatta bir toplantıya gidiyorlar da annesini babasını üzüyorlarsa o gün bu evet. İslami değil evet. böyle böyle bir İslam olamaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihada bile gelme benimle annenin yanına git diyor e, bayramlaşmaya gidiyorsun evet. mesela İstanbul'daki bir uygulama hani bayram günü büyük mezarlıklar basa dolar, dolar evet. soru da sorarlar bize böyle bir adet sünnet var mı? böyle bir sünnet yok gidelim mi annen baban o gün seni beklemiyorsa gidebilirsin Evet. Yaşayan anne baba seni evde bayram günü beklerken senin hiçbir şekilde Edirne kapıya mezarlığa gitmek diye bir görevin olamaz. Yaşayan anne ve baba ölmüş bin dededen daha değerli. Evet. Yani bu insanlığımızın ne boyut olduğunu gösteriyor. Ben insanlığa bir örnek daha vereceğim üstadım. Estağfurullah Buyurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hanımlarını, Hatice anamızı en başta ne kadar seviyoruz? Niye? Onun gibi iman etmiş kadınlar. Yani ilk iman edenler de onlar oldular evet. zaten. Sevgimizi engelleyecek bir şey yok ortada. Peki Nuh Aleyhisselam'ın hanımı Müslüman mıydı? Hayır. Değildi. Ayet ne diyor? Zilzurna kafirdi diyor. Ahlaksız bir kadın değildi ama. Evet. İnsanlar şimdi başka bir şey anlarlar bundan. billah, bir peygamber... Çirkin bir pis ahlaksız kadınla bir arada durmaz. Ama imansızdı. Evet. Lut Aleyhisselam'ın hanımı imansızdı. Yani Kur'an bunları söylüyor. Hem de simgesel değeri olan bir imansızlıkları vardı. Yani böyle sıradan bir gavur da değil. Evet. Peygamber düşmanı bir gavur. İdiler. Hocam... ...niye Lut Aleyhisselam'ı boşamadı... Kar, ...kadınlığını niye boşamadı Lut Aleyhisselam... ...peygambersin... ...seninle mücadele ediyor hanımın... ...zıt mücadele ediyor... ...Nuh Aleyhisselam... Ya ...asırlar bu şaka, mı, şaka ...insan 950 sene seneler o zaman bir hafta mıydı geliyor insanın içinden... Evet. ...nasıl geçti bu 950 sene... Evet. ...hadi karısı 950 yaşında değil değil mi... ...herhalde 300 yaşında vardı karısı en azından... Evet. Bunun çünkü başka kadınından söz etmiyorsun Kur'an-ı Kerim. Evet. Bu kadını niye boşamadı? Niye boşamadı? Niye? Hocam? Akşam eve geliyor. Eve geldiğinde e, onunla alay ediyor. Gidiyor insanlara bu deli gene size bir şeyler mi anlattı diyor. Aynı şey çocukları için geçerli. Oğlu için diye. Oğlu için geçerli. Bu neyi gösteriyor biliyor musun hocam? Peygamberlik gibi muazzam büyük bir dava. Allah adına insanları davet etmek davasını ayrı gördü. Kadınlık, kocalık ilişkisini, insani ilişkiyi ayrı gördü. Hmm. Ve bunu becerdi. Evet. Bunu becerdi. Yani oradan örnek alarak geldiğimizde geldiğimizde yani biz aile içindeki bu bir düzeyde şey... bir insanlık, hmm. bir aile anlayışı sağlayamadığımız zaman Nuh Aleyhisselam'ın iman davasına da yanaşamayacağız aslında. Yani evet. Nuh Aleyhisselam'ın o büyük sabrını kafirlere karşı anladık da eşine karşı niye anlamıyoruz? Evet. Bu bir insanlık. Bu insanlığın bir boyutu daha var hocam. Yüzde yüz boğulup helak olacağını bildiği halde oğluna ne diye hitap etti? Yavrucum diye hitap evet. etti. Ya, Babalığını unutmadı. Evet. Ey benim soyumdan gelen kafir diye hitap edebilirdi değil mi? Evet. <gülüyor> O yüzden de, o duygusallığı yüzünden de... ...Allah Teala'dan ağır sözler işitti. Ey Nuh... Ya ...ayeti gele... ...o senin değildir diye. ...en tekune minel cahilin. Cahillik yapma sen. Evet. Ne yapıyorsun sen? Yani Nuh Aleyhisselam'a ne kadar ağır bir tehdit bu. Evet. Neden? İnsani yapısından dolayı. Yavrus, yavrusu olduğunu unutmadı. Evet. İbrahim evet. Aleyhisselam... ...babasına yalvardı yakardı... ...cehennemde kütük olacaktı babası değil mi? Evet. Azer... Yani niye kafir çünkü putperest Put yontucu bir adam Kafir ama Evladı olduğunu onun unutmadı Bu örnekleri Nereye getiriyorum biz her şeyden Önce insanız evet. Peygamber olduğunu Aleyhisselam insanlığı bitirip olmadı O mükemmel insanlık Mükemmel bir peygamberliğe oturdu Mükemmel bir peygamberlik 950 sene süren o mücadele Hep insan çaplı sürdü yani şöyle bir şey oluyor zaman zaman hocam hani ya İslam gayreti yani onlar ıskalanacak şeyler haline geliyor bazen. Yani mesela cihat gayreti mesela İslam'ı benimseme noktasındaki böyle aşırı şey ya bunlar ne ki yani şimdi sizin anlattığınız şeyler ne ki bunlar ya gibi. Peki araba hızlı gidiyor diye. Evet. Önüne çıkanı ezecek mi? Evet. Ezmeden hızlı gidecek arabamız. Evet. Çarpmadan evet. hızlı gidecek. Aksi takdirde ne kıymeti kaldı? Üstadım başka bir noktaya gelelim. İnsanlığı konuşuyoruz. Tevbesi yapıldıktan sonra hangi günah affolmuyor kıyamet günü? Kul hakkı. Kul hakkı ne hakkıdır? İnsan. İnsan evet. Yani bir insan... Ashab-ı kiram örneğinde olduğu gibi Allah onlardan razı olsun. En çirkin günahları işlemediler mi? İşleyenler oldu. Yani tamamı değil. Evet, Ebu Bekir tertemiz işte. geldi ama... Evet. ...büyük çoğunluk itibariyle cahiliye evet. insanıydılar. Tabii tabi. Yani dövdüler, vurdular, kıldılar, öldürdüler. E, Amr ibn el As radıyallahu anh kaç kişi öldürmüş adam zamanında? Evet. E, Uhud'da adam öldürmüş insanlar bunlar. Ya, bir kısmı Uhud'da Müslümanlarla savaştı. Savaşmış insanlar. Hayır, insani suçları var bunların. Evet. Ebu Ceyl'in oğlunun Ekrem Aradıyullah'ın in insani suçları da var. Evet. Tövbe etti, Müslüman oldu, cennete girdi. Bir kuruş hakla cennete girmek mümkün mü? Evet. Gıybet eden cennete girecek mi? Biz kul hakkı Kavramı İslam'da olduğu için hocam. Onu hani insan hakkı gibi. Kul hakkı de... ne ama? Evet, kul ne, kul, hakkı, kul, kul hakkı ne demek? Tabi. İnsan hakkı i̇nsan demek insan işte. İnsan hakkı demek. Niye bu Allah'a karşı bir borcumuz olan namazdan daha öne geçiyor? Evet. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve hani diyorlar ya. yani Resulallah bu esnaf çok abarttı. Çok zam yaptılar mala. Bir evet. piyasaya müdahale etseniz. ...diyorlar. Evet. Yani... ...çok pahalı satıyorsunuz dese... ...sahab-ı kiram çuvalları olduğu gibi verecekler zaten. Esnaf serbest gördükleri için... ...zam yapmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...ne buyuruyor? Bu fiyatları indiren çıkaran Allah'tır diyor. Az veriyor fiyatlar artıyor. Çok veriyor fiyatlar... ...düşüyor. Ben özel müdahale... ...etsem piyasaya... ...bu bir kul hakkı olur. Kıyamet günü ben o... ...hakla çıkmak istemem Rabbimin huzuruna evet. diyor. Esnafa müdahale etmiş biri olarak... ...çıkmak istemem diyor. Hocam kul hakkı... ...deyeceğimiz yerde... ...insan hakkı desek aynı yeri bulmuyor mu? Tabii, Kavram olarak. Tabii Niye kul hakkı deyince bu? Gayri insani bir şey mi oluyor? Evet. Kul hakkı kime dahil? Eşe dahil. Kime dahil? Çocuğa dahil. En başta tabii. Anneye babaya dahil. İş arkadaşına dahil. Vakıftaki arkadaşa dahil. Radyodaki arkadaşımıza dahil. Camideki kardeşimize dahil. Dolayısıyla... Insana... Yani bir Rabbimiz var ki bizim... ...adeta böyle teşbih için söylüyorum... ...bize buyuruyor ki... ...bana ait ne kadar kabahat gelirseniz ...gelin merak etmeyin... ...ben mağfiret ederim de... ...bir insanla ilgili bir şey için bana gelmeyin... ...demiş olmuyor mu allah Teala? Elbette. İnsan hakkının... ...trafikteki hakkın... ...evdeki hakkın... ...siyasetçinin, belediyecinin, muhtarın... ...hakkının... ...hangisi olursa olsun... ...bundan büyük tanıtılacağı bir şey olabilir mi? Ben o zaman... Yani Allah Teala'ya 100 senelik namaz borcuyla gitsen bir, bir umut bekliyor seni diye biliyorum. 1 evet. bir lira ile gitsen şehit olsan seni umut beklemiyor desem. Ya. Bunun sonunda da eşittir bu. İslam insan dinidir. İnsanı ezdiğin yerde İslam yok. Deyince abartmış mı olurum? Şöyle bir şey e, konuşalım hocam. Yani e, Müslümanlar arasında böyle bir problem var mı? Yani var böyle. olduğundan yola çıkıyoruz Neden var? Yani bence bunun da tahlil edilmesi gerekiyor Ne manada var mı? Yani böyle bir düşünce var mı? Hayır, hayır o manada değil Yani siz diyorsunuz ki Müslümanlık insanlık dinidir İnsan hukukuna riayet etmesen Müslümanlığından da Önemli bir problem ortaya çıkar yani Böyle bir problem İslam dünyasında Müslüman toplumlarda Var mı? Neden var? Var mı? Çok ıı, gereksiz bir soru olacağım. Yok mu deyin de onu araştıralım. Yani bir tartışma <gülüyor> konusu çıksın. Yani var mı? Var, varı konuşuyoruz da. Vardan tartışma çıkaramayız. Varı konuşuyoruz da asıl bence yani mesela hepimizin kabul de etmesi lazım. Değil mi? Yani Müslümanlar olarak böyle bir problemimiz var. Değil mi? Biraz onu da anlatmaya çalışıyoruz. Peki sebebi ne bunun? Bunun, bunun sebebi ...her şeyden önce madem dindarız... ...madem hmm. dindarız... ...bu dindarlığımız... ...dinimizin... ...olduğu gibi anlaşılmadığı bir dindarlıktır demek... Hmm. ...namazı önemsedik... Evet. ...camiye gidiyoruz... ...ama ağzın sarmısak kokarsa... ...camiye gelme diyecek kadar... ...namazın yanı başında kılan... ...cemaatteki bir kimseyi... ...üzmemen gereken... ...bir din olduğunu anlamıyoruz... ...evet işte asıl... evet. ...halbuki namazı... Ge ...camiye gelmeyenlerin evini yakasım geliyor diyor... ...peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...sonra ağzını kutuyorsa camiye gelme diyor... <gülüyor> ...bir o var bir o var... ...cuma hutbesinde evet. konuşmayın diyor... Evet. ...cuma hutbesinde konuşmayın... ...cumanız boşa gider diyor... ...sonra birisi... ...milletin boynuna tutup ön safmaya gelişirken... ...yeter be adam ezdin insanları otur diye onu uyarıyor... ...evet... Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insani kimliği müşriklerin pes ettiği yönüydü. Muhammedü'l Emin. Evet. Sevilen sayılan evet. insan. Evet. Bunu çocuklara evet. anlatıyorum. Paganberliğini inkar etse bile insanlığını evet. inkar edemediler. Edemediler. Sonunda evet. pes etti hepsi. Evet. Büyük bölümü pes etti yaşayanlara. Evet. Biz çocuklara o Muhammedü'l Emin'di diyoruz ama ticarette unutuyoruz bunu. Evet. Dolayısıyla dinimizi sadece haramlarıyla, sadece emirleriyle, farzlarıyla konuştuğumuz zaman bu insani boyutunu unuttuğumuz zaman. Mesela bir Riyazu Salihin okuma ihtiyacı hissetmediğimiz zaman bu boyut ortaya çıkıyor. Neden Riyazu Salihin <gülüyor> diyorsun? <gülüyor> Çünkü Riyazu Salih İmam-ı Nevevi'nin kalbindeki rikkati yansıtıyor. Evet. Seçmiş Potada erimiş bir Müslüman... Hı hı. ...özeti çıkarmak içindir... riyaz Salih'in... ...orada Allah'ın emirleri ve yasakları yok... ...Riyaz-ı Salih'in... Evet. ...olduğu gibi insani... ...salih kulların... ...insanlıklarını anlatıyor... ...o zaman... ...mesela o Müslümanlığımız... ...insanlığımız bütünleşmesini... ...sağlamak için de bir takım... ...tekliflerde bulunmamız lazım... ...insanlara tavsiyelerde bulunmamız lazım... Yani Riyazu Salihin okumak birlikte böyle bir şey özümsemek Başlamak... diyelim okumak evet, demeyelim. Evet. Okumak özümse. çünkü biraz e, savsaklamayı getiriyor evet, bazen evet. beraberinde. Riyazu Salihin özümle. Mesela bir aile kendisini Riyazu Salihine göre test etmeli. Hmm. Riyazu Salihine göre biz ne durumdayız? Evet. E, Müslümanın dedikodu yapılıp üzülüp üzülmediğinden tutalım. E, i̇şte ne varsa orada yani yaklaşık 200 konu var orada... Bu 200 konuyu baştan sona test etmeliyiz kendimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi mükemmel insan iyi bir Müslüman yapmak için gelmişti Kendisi öyleydi çünkü evet. Üstün bir ahlakla geldi Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ahlakıyla bilinmese etrafındaki toplanmalar olmayacaktı Mesela ayet ne buyuruyor ...sen eğer katı bir kalpli biri olsaydın... ...yani insani yönün zayıf olsaydı... ...kimse toplanmayacaktı evet, etrafında diyor. Evet dağılır giderler Kimse toplanmayacak. Yalnız burada... ...küçük bir çizgi çizeceğiz hocam. Bu şu demek değil, gelene yanağını uzat... ...gidene yanağını uzat. Disiplin başka bir şey. Ciddiyet başka bir şey. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...kainatta en değerli... ...sözlerinden birisi... ...mucideli bir cevam ölkelim... ...sözlerinden biri... Bir işi yaparken en iyisini yapın. Hatta hayvanı keserken keskin bıçakla kesin diyor ya. Hayvan nasıl ya, olsa ölüyor. Nasıl? Orada aranan bir insanlık var, bir incelik var. Evet. Yani hayvan boğazlarken bile bir incelik aranıyor ya. Bıçağını bileme diyor, deniyor. Hayvanın yani. önünde bilemediyor. Hayvanın diyor. önünde bileme deniyor. Yani bu Ya hayvan bu... Ne hissediyor ne hissetmiyor? Biz ne alakadar eder ya hayvan şikayet <gülüyor> mi edecek sonra bizi zaten. Hayır o bizle evet, ilgili. Evet. Biziz. O o kesilen hayvanın bir, bir derdi yok. Gitti o zaten ama biz de o arada insanlığımızı boğazladık mı? Hmm. O bizim için çok önemli. Hmm. Değil mi? Özümsemek dediniz hocam riyazu salihini. Yani bu böyle hani dökme işle de olmayacak bir şey. Değil mi? Yani bir kişilik insicamı da gerekiyor. Ona göre, Ona göre yoğrulmak gerekiyor belki yani değil mi? Şimdi ben bazı derslerde tekrar diyor Burada da tekrar edeceğim. Geldik, geldik. Tasavvuf zamanına geldik yine. Evet. Çünkü maddecilik. Sizden program öncesinde de duydum bu sesi. <gülüyor> Hayır. Yani başka bunun çaresi yok ama holdingleşmiş tasavvuftan söz etmiyorum. Evet. Şahısların eee Abartısı, abartı ile büyütüldüğü tasavuftan söz etmiyorum. Kıyafete gömleğe takılmış tasavuftan söz etmiyorum. Evet. Yani gömleği ve ya ayakkabı. olaydı tac ile hırka. Yani biz dahi alırdık otuz'a kırka demiş Yunus Emre... <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle bir. Tam anlamıyla o yani. Evet, Tam anlamıyla evet. o. Dolayısıyla biz yani böyle şu ayakkabıyı giyerek cennete gireceğimiz yok. Şu iman ve şu insanlıkla cennete gireceğiz. Bu dönem. <gülüyor> Allah dostlarının tasavvuf erbabının dağı şehir dolaşıp Allah'a davet etmeleri müminleri de rikkate gelmeye davet etmeleri gereken bir zamandayız. Bu tabi ulemanın, cami imamlarının davetçilerin işinin bittiği anlamına gelmiyor. Yani çok yönlü bir çalışma yapılması gereken bir zamandayız. Bir yandan Allah'a İslam'a, ezana, namaza cihada çağıracağız. Bir yandan da e, rikkat ehli Allah dostları ince ayarlarımızı yapacak bizim O ince ayar da gerekiyor Çünkü Herkesin kendi kabalıklarını İslam'a mal edebileceği bir hata Ortamı da var Çok müthiş yani, bir şey söylediniz hocam. Kaba saba bir adam Bunu Allah için yapıyor Evet. Bak, kaba, ben burada bir örnek vereceğim Yani e, Mesela Anadolu'nun Bir bölümünde diyelim Kadına Karı diye hitap ediliyor. Evet. Avrat diye hitap evet. ediyor. Ben dinleyenlerden özür dileyerek bunu tekrar ediyorum. Yani yüzde yüz anlaşılsın ne dediğim diye. Bu ifade o yörede doğal karşılanıyor olabilir. Kadınlar bile benimsemiş olabilir bunu. Şey gibi hocam sanki o bir gelenek gibi. Belki bu avrat kelimesi. Yani benim babam mesela kullanırdı. Yöresinde uygun olabilirdi. Ee, Ahiret kelimesinin geliyor. <gülüyor> Arapça. Arapçadan ha, gelme. Arapçadan gelme. Ama şimdi toplum o noktaya geldi ki bunu kaba saba bir kelime evet. gördü. Karı kelimesi kaba saba bir kelime yani oldu. Kadını aşağılayan bir şey gibi. Oldu. Evet. Şimdi biz feministler gibi <gülüyor> buradan çıkıp bunu İslam düşmanlığı diye kullanan bir kesimi yok kabul ediyorum yani evet. onlarla bir tartışacak noktada değiliz ama Müslüman eğer sakalıyla veya hoca kimliğiyle hacı kimliğiyle bu cümleyi kullandığında bu İslam'a edilecekse bu cümleyi kullanmayacak evet bunu evet. kullanmayacak kadın inciniyorsa bundan kadın incinsin veya incinmesin o nezaketi O göstermeli diyorum evet, ben. O tabii. inceliği göstermeli Bu kelimeyi toplum kaldırdı litera Ayet değil tabii Hadis ki. değil tabii. Bunu kaldırana bir azap tehdidi yok Bunu üç kere söyleyene sevap <gülüyor> vaadi yok, yok evet. e Dolayısıyla bu kelimeyi kaldırma inceliğini Göstermeli mümin, mümin evet. Göstermeli Başka bir örnek vereceğim Mesela Anadolu kültüründe Kız 18-20 yaşındadır Baba pazarlığını yapar verdik yani. aldık tabi olur ya annesine bir tembih eder söyle kıza filancaya gidiyor tamam değil mi evet ya bunun dinde yeri yok bu gayri insani bir şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş bir kız bu şekilde babasının onu evlendireceğini söylemiş tamam kızım gitme sen demiş babasını babasını ayıplamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye anneye babaya itaati emrettiği kadar 20 yaşında bir kızın kendi evlilik kararını verme hakkı olduğunu onun da insan olduğunu beyan etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz şimdi burada şöyle bir mesele var. Nereden diyorsunuz ya siz. Bir işi yaparken Allah'ın bize tanıdığı babalık hakkını abartıyor. Onun insanlığını öldürüyorsak yanlış bu. Yanlış evet. Erkeğe kavvame hakkı verdim buyuruyorsa Allah baş üstüne ya Rabbi. Ama bu kadını ezme anlamında değil. Sorumlusun anlamında. ...kadını ikinci sınıf görme anlamında değil... ...kullardan bir kul öbüründen daha üstün olsun anlamında değil bu... ...dolayısıyla dinimizi sömürürken... ...insanlığımızı bitiriyoruz biz aslında... Müthiş. ...yani bu insanlığı bitirirken de kendimize göre... ...makul bir gerekçemiz var... ...nedir o Allah böyle dedi... ...haşa... ...Allah sana öyle deme. zulmet demedik allah Teala... Bir mekanizma var, idare var. Ailede idare böyle olacak buyurdu. Evlada anneye babaya itaat et dedi. Ama onun e, yıllarca sürecek evlilik hayatını senin ikizdanın arasında vermedi. Belki Kesin en mi? çok buralarda sıkıntıya <gülüyor> giriyoruz hocam. Şimdi yani. üst adam ben sınırları aşıyoruz. Yani ailede baktığımız zaman bir defa ileri gitmeye gerek yok. Trafikte kaldırımda yaya, yaya vurdu vurmadı. Oraya gerek yok. Ailede bu kabalık Varsa eğer biz zaten kaldırıma gelinceye kadar ezeriz birbirimizi. Evet. Burada ben sizin vaktiniz daralacak biraz Yok, sonra. Var, şu anda bir süre. Vakit mi? daralmadan önce bir noktaya daha vurgulama yapmak istiyorum. İlk cümlemizin başında dedik Avrupa'da Euro'nun gücüdür o. Evet. İnsanlığın gücü değildir dedim ben. Evet. Doların gücüdür kullanılan güç. Bizde ise üstadım... Biz eşimize. Çocuğumuza, annemize, babamıza, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, iş kardeşlerimize, arkadaşlarımıza insani davranırken burada iki yüzlü aslında öyle düşünmediğim halde ona işte adamın gücü var biz de şef filan gibi bir şeyden dolayı yapıp münafıkça bir tavrı yapmayız. Neden? Biliriz ki benim mümine tebessümüm sadakadır ya. Yani biz insani ilişkilerimizi Allah rızası için yapar, karşılığını cennette buluruz. Batı kültürünün böyle bir imkanı yoktur. Onlar güçlünün önünde saygılıdırlar. Nitekim onların insanlıklarını Afrika'ya gittiklerinde seyrettik biz. Değil evet, mi? Afrika'da evet. ne, ne menem insan olduklarını evet. asırlardır görüyoruz biz. Hala görüyoruz. Orada insan minsan tanımıyorlar değil mi? Hocam savaşta da tanımıyor. Savaşta Güya da tanımıyor. gel yanak kuşlarını e, kaybettik diye mitingler yapıyorlar. E, kuşların tüy sayısınca insan ölüyor bir savaşta hiç kıpırdayan ya, yok. Evet. İnsanlıklar iki yüzlü. Münafıkçadır. Ve menfaat içindir. Ve kendi insanlıklarını korumak içindir. Ama bizde ise insana halıkından dolayı saygı vardır. Velev kafir olsun. Üstadım, dinimizin güzelliklerinden konuşuyoruz da kafirin kellesini vurmaya izin veriyor İslamiyet. Yüzüne tokat vurmaya izin vermiyor ama. Niye? Yüz. Y yüz çünkü insanın kızarınca mahcup olacağı bir şeydi. Suç işledi, cinayet işledi, cezasını ver, öldür. Yani katili öldür. Öldürürken yüzüne bir tekme vuramıyorsun ama. Evet. Kafirin ölümüne bile insancı bir boyut getiriyor kaldı ki müslüman müslümana mesela müslümanın yüzüne tokat vurmayı yasaklayan hadis var ya neden çünkü yüzüne vurduğun zaman o utançlık iz yapabiliyor yani Allah'a secde edeceği bir organını sen hakaretle karşılıyorsun anti sempatiyle karşılıyorsun kabul ediyor biz insanlığımızın karşılığını Allah'tan bulacağız insanlardan değil farkımız bu bizim ben size insanca davranıyorsam benden 10 yaş büyüksünüz diye Ahmet abi diye hitap ediyorsam bu batı kültüründe başka anlam taşıyor benim imanımda başka anlam taşıyor ben size her Ahmet abi dediğim sürece Rabbimin kıyamet günü bana bir sevap vermiş olduğuna iman ediyorum çünkü size saygım yaşınızdan kaynaklanıyor evet. peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem de ...bana saygı, yaşlıya saygı göstereceksin... ...yoksa benden değilsin buyurdu... ...çocuğa siz de bana... ...Nuraddin'ciğim diye hitap ettiğiniz zaman... ...ben bundan mutlu olacağım... ...Rabbim size sevap yazacak... ...çünkü size peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...küçüğüne merhamet göstermeyen bizden değildir... ...diyor... ...konuşmamıza, hitabımıza etki eden... ...Ağabey... ...Nuraddin'ciğim, canım kardeşim... ...hitap eden tarz bile bir sevaba dönüşüyor... Ben götürüp fakire sadaka vermekten Söz etmiyorum O bütün insanlık evet. biliyor ki sadaka bu Tebessümümüze varıncaya kadar Eşlerin birbirlerine iltifatına varıncaya kadar Meleklerin yazdığı şeyler bunlar evet. Yani biz insanlığı Ekstradan değil Görev listesinden yapıyoruz Lütfedip Ben saygı gösterdim Benden 20 yaş büyük birisine öyle değil Allah emrettiği için saygı gösterdim çünkü Rabbimiz İslam'ı insana gönderdi. İnsan ayakta kaldığı sürece İslam ayakta kalacak. İnsanlık eridikçe İslam eriyecek. Bu erimenin en tehlikelisi de İslam'a iman edenlerin arasındaki erimedir. Mesela Ebu Zer radıyallahu anh ashab-ı kiramın en ulularından. En üst kadrodan Ebu diyorlar ama ağzından siyah derilinin çocuğu diye Bilal'e ufak bir hakaret çıkınca bedelini çok ağır ödedi. Evet. Evet. Ne dedi ona efendimi sallolarsam senin damarlarında hala cahiliye. Cahiliye ne deniyor? Şirk düzenine deniyor. Ya, İslam öncesi. Kâfirsin demedi ama. Demedi, evet. Ama damardaki kan neye götürüyor sonunda? Ya, ya. Bu neden? Çünkü aslında Ebu Zer o gün namazı mı bıraktı? Radıyallahu Hayır, Tabii ki değil. Oruç mu tutmadı? Alkol mü aldı? Yok canım. Siyah bir insana Bilal'e siyahın yavrusu dedi. Ee, yalan da değil bu. Yalan mıydı yani Bilal evet, beyaz ama mıydı? Ama ufak bir şey Ama Bilal'in onu kırıldı. Onuru, kırıldı. Onuru kırıldı. Onuru kırıldığı için gitti şikayet etti zaten. Evet, evet. Onuru kırıldı Bilal'in. Bilal'in parmağı da kırılmadı. Onuru gizli Olur. bir manevi bir değeri kırıldı. Dolayısıyla Bilal'in insanlığı zarar gördü. Evet. Bilal'in insanlığının zarar gördüğü bir yerde Efendimiz neyi devreye soktu? Cahiliyeyi. Evet. Demek ki Bilal'e e, bir kere sen siyahın çocuğusun dedi. Cahiliye hastalığı var senin damarlarında buyurdu Efendimiz. On kere deseydi cahiliye seni istila etti diyecekti belki de. Yeah. ...yüz kere deseydi... ...Uğrama mescidime diyecekti. Demek ki biz... ...insanlıktan kaybettikçe... cahiliyeden baskın geliyor. Yani bir Hocam denge biz... üzerinde duruyoruz. Vakit azaldı da şöyle bir bitirelim. Yani bunu... ...başarmamız lazım bizim. Hani... Avrupa'da böyle euro zoruyla elde edilen bir takım şeyler var ama bizim imanımız, iman gücüyle imanımızdan kaynaklanan şeyi nasıl başaracağız yani bizde de problem var onu da görüyoruz Büyük problem, Büyük problem var Ki biz burada program ha, yapıyoruz Evet nasıl başaracağız başarmamız lazım nasıl başaracağız Yani çünkü hani diyorum ki dünya desin ki ya burada bir Müslüman toplum var Haza insanlık orada yaşıyor desin mesela Nasıl başaracağız Niye bunu? siz dünyaya dedirtiyorsunuz da melekler görsün de melekler diyelim Melekler görsün Biz Allah için yapalım Hayır melekler şunun görsün. için yani Hani öyle görürlerse Onlar da İslam'a yönelirler Hocam, diye Onlar görmezler Görmek istemezler yani yani. Biz Allah'a gösterelim o yani görür çünkü. şöyle yani. ya Muhammed'ül Emin'in Muhammed'ül Emin olduğunu diyelim ki o zamanın müşrikleri gördü yani. O önemli bir güç çünkü. Onların aleyhine olduğu görme ama. Yani Kıyamet günü ona rağmen iman iman evet. etmediniz dencek onlara. Evet. Dolayısıyla biz onlar elbette göstermek zorundayız. Ben onu evet. kastetmiyorum. Yani, yani biz İslam'ın kötü duyumlarının hesabını veririz. Veyahmet işte. Gönlü. Onu demek istiyorum. Yani evet. ben mesela bir örnek vereyim hocam. Ee, bir gün Kemerburgaz'da Burgaz'da 30 seneye yakın oluyor bu veya 25 sene. 1-200 ee, tane kadar genç e, pikniğe gitmişlerdi. Beni de çağırdılar. Ben de şöyle bir anket formu hazırladım. Namaz kılıyor musunuz? Hmm. Kılmıyor musunuz? Kılmıyorsan niye kılmıyorsun? Kılıyorsan niye kılıyorsun? İlk namaza ne zaman başladın? Çünkü hepsi üniversite talebi. İlk hı hı. namaza ne zaman başladın? Namazdan soğuma nedenin ne oldu? Hocam, yani çok uzun yıllar oldu. Net rakamları şimdi beyan edersen belki hatalı olur. Ama şöyle söyleyebilirim. Anne ve babasıyla o 200 gencin için bir İslami vakfın toplantısıydı o. Evet. Bir kısmı sakallıydı gençlerin. Namaz kılmama oranı düşüktü orada. Evet. Yani böyle yüzde yirmilerinde filan duruyordu. Yani bir otuz kırk kişi namaz kılmıyordu. Gerisi namazlıydı hep. Ama namaza annem babam başlattığıyla hiç karşılaşmadık. Hmm. Orada. Evet. Çok enteresan. Enteresan. Namaz kılmayanlar arasında ya da geç başlayanlar arasında... ...anne baba nefretini çok gördüm ama. Evet. Bunu işte, hala da görüyorum. Evet. evet. Mesela... Hiç unutmuyorum, çünkü anketin sahibini çağırdım ben. Seninle özel görüşebilir miyim dedim, görüştüydüm. Babam beni namaza kaldırırken, kaldırıp yataktan fırlattığı için namaz kılmıyordum ben dedi. Eyvah, eyvah. Yani bizim dinimizin emirlerini uygularken o Lut Aleyhisselam'daki, Nuh Aleyhisselam'daki asırlar süren sabır yerine, ...geldim kalk namaza dedim... ...kalkmadı tuttum çocuğu kolundan fırlatıp... ...yataktan attım... ...namaz kılmayan bir çocuk oluşturduk... Evet. ...çok enteresan notlarımdan... ...birisiydi oradaki notlar... ...büyük bölümü... ...bir pikniğe arkadaşlarıyla gittiğinde... ...bir abi gelmiş namaz kıralım demiş... ...o zaman başlamış... Evet. ...veya o üniversitede gezmeye gittikleri... ...bir yerdeki abilerinden biri... ...namaza gidelim demiş... ...abdestsiz abdesiz gitmiş... ...o heyecan evet. öyle başlamış... Evet ...yani abeylerin vakıf arkadaşlarının anne babanın yerini alması o anneler için bir afet kıyamet günü. Evet. Ya o ağabeyi rastlamasaydı. Ya. ya o pikniğe gitmeseydi namaz düşmanı yetişecekti. Bunu hoca efendiler cuma vaazında da alabilir. Ee, biz oturup bir gence din anlatırken de anlatırken. Hatta biz burada radyoda konuşurken bile belki böyle hata ediyor olabiliriz. Bunun için dinimizi sulandırmadan ...yağcılığa dönüştürmeden... ...olduğu insanlığı ve nazikliğiyle anlatmak zorundayız. Evet çok güzel. Ve bunun kaynakları olan hadisi şerifleri de... ...ayetleri de... ...kesinlikle çok iyi okumalıyız. Mesela sık sık Kur'an-ı Kerim'in... ...ey insanlar diye niye başladığını... Evet. ...düşünmek zorundayız. Müminlerin kitabı ama... ...ey insanlar, i̇nsanlar diye başlıyor. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim hocam Allah razı olsun Aminim. Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık Muhterem Nurettin Yıldız hocamla Ben Deniz Ahmet Taş getiren Müslümanlığımız insanlığımız kadardır Evet Meselesini konuştuk Çok teşekkür ediyorum hocama Hayırlı günler diliyoruz Allah'a emanet olunuz efendim